Mescitlerin imamı Akmi Camisidir. Mescitlerin imamı Kıblede burası. İstanbul'un kâbisi Kâbeyim Misal. İstanbul'un kâbesi Vadi'tir. Allah Allah. Medine yeremiz Ebsulandır. Allah Allah. Kerbela'ya muadil kuyum suavec Sümbul Efendi Camii'dir. Bunlar makamlar.